10- Bâb-ul-mubadarati ilal-khayrât ve hath-i على teweccahe عليه khayrin alal-iqbâli aleyhi bil-ciddi min ghayri tereddüd. Qala Allahü teâlâ, fes-tebikul khayrât. Bölüm 10- Hayırlı işlere koşmak ve iyilik yapmak. Her toplumun yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki, ona doğru yönelir. Ey Muhammed ümmeti! Siz de hayırlara yönelip, bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi kendi katında toplayacaktır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. 2. Bakara 148 Ve kâle teâlâ, وَسَارِعُوا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Rabbinizden bir bağışlanmaya Ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta, birbirinizle yarışın. 3. Ali İmran 133 Ve ammel ahadîf, el sâbi'u ve الثemanun ve huve'l-awvalu fîhâzha'l beb. An ebi Hurayrat radiyallahu anh, anna Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve selleme qal, بادروا بالأعمال فتنن كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبحوا كافرا يبيعوا دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم Hadis 87 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır o zaman kişi mümin olarak sabahlar kafir olarak geceler mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar DININI BASİT DÜNYALIHA SATIVERİR. الثامن والثمانون وهو الثاني. عن أبي سر وعه بكسر السين المهملتي وفتحها. سر وعه وسر بن الحالفي رضي الله عنه قال. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر. فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. إلى بعض حجر نسائه. ففازع الناس من سرعته. فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرته بقسمته رواه البخاري وفي روايه الله كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابيته قطع ذهب او فضه حديث ابو سيرواء ويا سرواء عقبه ابن حارث Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu telaşından endişe ettiler. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim. Ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise, Sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da, bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim. ال89 وهو الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه حديث 89 جابرden Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir Uhud savaşında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Eğer öldürülürsem nerede olurum?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennette." cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı. الرقم التسعون وهو الرابع في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراء قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحرقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه هديس دوكسان Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rabet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra, falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. ساتن اوغن امال وار استردن شونن وياه بونن اولمشتور 91 وهو الخامس في هذا الباب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال من ياخذ مني هذا فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول انا انا فقال من ياخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانة رضي الله عنه انا آخذه بحقه Hadis 91 Enes'ten Allah ondan razı olsun Bildirildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben, ben diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hakkını vermek şartıyla onu kim alır diye sorunca, bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı. ال 92 وهو السادس عن الزبير بن عدي قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا سمعته من الله عليه وسلم رواه البخاري زبير بن عدي الله عنه راzi olsun Enes İbni Mâliye, Allah ondan razı olsun, gittik ve haccacın zulmünden şikayet ettik. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. الثالث والتسعون السابع في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنا مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجالة فشر غائبي ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه التلمذي وقال حديث الحسن حديث <تصفيق> دوكسان Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten" akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan ansızın geliveren ölümden gelmesi beklenen şeylerin en şerrlisi deccalın çıkmasından en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz 94 وهو الثامن في هذا الباب عنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا وقاتلوا الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا من كدماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم قوله فتساورت هو بالسين المحملة أي وثبت متطلع حدث <تصفيق> 94 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu: Bu sancağı Allah ve Rasulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim. Ömer Allah ondan razı olsun Demiştir ki, o güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümid ederek, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali ibn Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu. Yürü! Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme. hazret Ali, derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve Ey Allah'ın elçisi! Onlarla hangi hususta savaşayım? diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şahadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa, senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani, Şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir.